ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Zebercat kitabında Kitabı Şemail, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiziki ve ahlaki özelliklerine dair bölümdeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Rasul gelmiştir. Teb Suresi 128. ayet. Enbiya Suresi 107. ayetinde de Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitaben seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyrulmuştur. Ne zaman nebi olduğu? 1250 olur. rivayet Abdullah bin Ebilceda radıyallahu anh'ten. Dedim ki ey Resul ne zaman nebi oldun? Buyurdu ki Adem Aleyhisselam ruh ile cesed arasındayken. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Sa'd tabakatında Ziyar-ı maktis El-Muhtare'de, taha Şerhu şerh Ebu Tayr el Muhallis-i -Mukallis, İbn-i Mucemin'de, begabi Mucemin'de, dimyati Mucemin'de, Zehbi Mucemin'de rivayet ettiler. Elbani-i da Mukbil-bin Hac-ı Amir tercih tarcih etti. Kendisinden sonra Rasul olmayacağı 1251 olur rivayet Ebu Hureyre Radyallahu dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitti. Ben insanların Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanıyım. Nebiler farklı ailelerden olan kardeşlerdir. Benimle onun arasında bir nebi yoktur. Ebu Hürer radıyallahu şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benimle diğer nebilerin misali binası güzelce yapılmış ve orada bir tullalık yer bırakılmış bir sarayın misali gibidir. Görenler ona bakar ve o bir tuğlalık yer dışında binanın güzelliğini beğenirler. Başka bir kusur bulamazlar. İşte ben o boşluğa gelecek tuğla gibiyim. Resuller benimle son bulmuştur. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bukhar ve Müslüm'ün rivayetlerinde bu hadis farklı bir yoldan gelmiştir. Ancak onların rivayetlerinde son cümle benim gelişimde nübüvvet son buldu şeklindedir. Burada Risalet lafzı geçtiği için yani hutime biyer biye rusul ifadesi geçtiği için e, buraya aldık. Bunu İbn-i İbban, sünnel Kübra'da Nesai ve Şerr-ü e, Begavi rivayet etmişlerdir. Yani bazı kimseler işte nübüvvet son bulmuştur ama Risalet son bulunmamıştır diye mesela e, son zamanlardaki Rasullük iddiasında bulunan kimseler gibi bu tamamen cehalet kaynaklı bir durum. Çünkü e, her Rasul nebidir. Aynı zamanda ama her ne bir resul değildir. Yani resulle kastedilen yeni bir şeriatla Allah azze ve celle'den yeni bir şeriatla gönderilen nebi demektir. Resul olmayan nebiler ise mevcut şeriata davet eden peygamberlerdir. Yani bir nevi alimlerin durumu gibi. Bu sebeple halk arasında hadis diye yaygındır ama bunun sıhhat sabit değil. Ümmetimin alimleri İsrailoğulları'nın nebileri gibidir diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilir söz doğru bir söz fakat Allah Resulüne ait bir söz değil yani manası doğru bir söz Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah katında değeri 1252'nin olur rivayet Enes Radiyallahu Anh'ten Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam miraca çık çıkarıldığı gece buraksimli binek üzeri eğrilenmiş ve gem vurulmuş vaziyette getirilmişti üzerine binerken zorluk çıkardı Cibril Aleyhisselam o esnada dedi ki: "Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, mi bunu yapıyorsun? Allah'a ondan daha yakın bir kimse sana bilmemiştir." Bunun üzerine Burak ter dökmeye başladı. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebbin <gülüyor> Humeyt İbn İbn Ziyülmaktisi Ahmet, Tirmizi, Ebu Ya'la Bezar, Sayda Abi Mucamu da Ebu Naim, Hilyetü'l Evliya da acur Esyariya da rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadcamüsayih de tarih etmiştir. 1253 ne oldu rivayet? Ukbe bin Amir radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir gün namaz kıldık ve namazın kıyamını uzattı. Halbuki bize namaz kıldırdığında namazı hafif tutardı. Sadece şöyle dediğini işte bildik. Ey Rabbim ben aralarındayken mi? Sonra eliyle bir şey alır gibi yaptığını gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiği zaman oturdu. Biz de etrafına oturduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nefsim elinde olana yemin ederim bu size ahirette vaat edildi. Ancak bu makamımda bana birçok şey arz edildi. Sonunda cehennem arz edildi. Ondan bana doğru bir alev topu geldi ve omuzlarımın hizasında durdu. Bunların sizi kuşatacağından endişe ettim ve ey Rabbim ben de aralarındayken mi dedim. Bunun üzerine Allah sizden onu uzaklaştırdı ve alev topu bir sergi gibi parçalara bölünerek geri döndü. Oraya baktığımda oğullarından İmran bin Hitsa'nı Cennem'de yayına yaslanmış halde gördüm. Yine orada bir kedi bağlayıp yemek vermeyen ve serbest de bırakmayan himyerli bir kadını da gördüm. Evet bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Rüyani, İbn-i İbdan, İbn-i Zeyme, Taberani, Kasım bin Kutlu Boğan, Müsnedok, bin Amir'de, İbn-i Abdülhakem Futuh, Mısır'da rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadisayül Müsned'de tahric etmiştir. Cahiliye döneminde El Emin oluşu 1254 numaralı rivayet Abdullah bin Es'ad radıyallah dedi ki Ka'be'yi bina edenler arasında ben de vardım. Hacerü'l-Esved'i aldım, düzledim ve Ka'be'nin yanına koydum. Kureş Hacerü'l-Esved'i yerine koyma hususunda öyle ihtilaf ettiler ki neredeyse birbirlerine kılıç çekerek savaşacaklardı. Dediler ki şu kapıdan girecek olan ilk kişi aranızda hakem olsun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem girdi. Onu cahiliyede El Emin diye isimlendiriyorlardı. Dediler ki El Emin girdi. Yani güvenilir kişi manasında. Ona ey Muhammed biz senin hakemliğinden razıyız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir örtü istedi. Onu serdi. Sonra Hacerü'l-Esved'i onun üzerine koydu ve dedi ki şurası Kureyş'in şu boyu için, şurası şu boy için böylece bütün boyları saydı. Dedi ki, her kabileden bir kişi örtünün bir tarafından tutsun ve onu kaldırıp Hacerül Esved'in yerine koysun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi yaptılar ve onu yerine koydular. Hakimen Nisabur-i Raymullah dedi ki, bu hadis Müslüm'ün şardına göredir. Hakim böyle diyor. Lakin râvilerinden Hilal bin Habbab'dan müslim rivayette bulunmamıştır. Bununla beraber o sıkadır. Hadisin Ali radıyallahu anh'den de şahidi vardır. Bu hadisi Ebu nuaym Delayl-ül Nübüvve'de, hakim Müstedrek'te, İsmail-el Esbehani Delayl-ül Nübüvve'de, İbn-i Kani, rivayet ettiler. Muhbil bin Adicam-i tahric etti. Ağacın itaat etmesi, 1255 nolu rivayet. i̇bn Abbas radıyallahu anh, dedi ki, Amir oğullarından bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bana iki küreğin arasındaki mührü göster. Yani nübüvvet mührünü kastediyor. Ben insanların en iyi tabiplik yapanlarındanım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki sana bir ayet yani nübüvvet delili göstereyim mi? O da evet dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacına baktı ve ona şu hurma ağacını çağır dedi. O da çağırdı. Hurma ağacı da sıçraya sıçraya önüne geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yerine dön buyurdu. O da döndü. Nihayet yerine vardı. Bunun üzerine amirli adam şöyle dedi. Ey oğulları Bugünkü gibi kendisinden daha seyirbas hiçbir adam görmedim. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Zeyaül Mahdisi, Ahmet bin Amdel Darim'i rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayül Müsnet'te tarih etmiştir. 1256'ın oğlu rivayet Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Cibril Aleyhisselam bir gün Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e geldiğinde o hüzünlü bir şekilde oturuyordu. Gözyaşları içindeydi. Mekke halkından bazı kimseler onu dövmüşlerdi. Buyurdu ki bana onlar bunu yaptı. Cibril aleyhisselam dedi ki sana bir ayet göstermemi ister misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Cibril aleyhisselam dedi ki vadinin ardındaki şu ağaca bak o ağacı çağır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırınca ağaç yürüyerek geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde durdu. Cibril aleyhisselam ona emret geri dönsün dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de emretti ağaç eski yerine gitti bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bana yeter buyurdu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Fakihi ahbar Mekke'de, Ziya-ül-Makdisi El-Muhtare'de, Ahmet İbn-i Darimi Ebu Yala, Temmam-ül Razi Fevaid'de, Ebu Naim Hilya'de ve İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Hurman'ın Bereketlenmesi 1257 oğlu rivayet. Dukeyn bin Said El-Has Ami dedi ki, Biz 440 kişilik bir topluluk olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik ve kendisinden yiyecek istedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ömer radıyallahu kalk bunlara yemek ver buyurdu. Ömer radıyallahu dedi ki ey Allah'ın Resulü yanımda bana ve çocuklarıma ancak 3 ay yetecek kadar yiyecek var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk ve onlara ver buyurdu. Ömer radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü işittim ve itaat ettim dedi. Ömer radıyallahu kalktı ve biz de onunla beraber kalkıp binanın bir odasına çıktık. Odasından bir anahtar alıp kapıyı açtı. Bir de baktık ki orada deve, deve yavrusu kadar yığılmış hurma var. Ömer Radyalan işinizi görün dedi. Hepimiz oradan ihtiyacımız kadar aldık. Ben en son alanlardan biriydim. Sanki orada hurma hiç eksilmemişti. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Bekir el-Hallal, Es-Sünnede, el Ahmet, İbn-i İbban, Hümeydi, Tarih-ül Kebir'de Bukhari, Taberani, Ebu Davud, İbn-i Yasım, El-Ahad ve El-Methani'de, Ebu Naim, hilyet ve Delayl-ül Nübüvvede ve bir de Marifet-ül Sahabe'de rivayet ettiler. Mukbil bin Hadisayül Müsned'de tercih etmiştir. Yemeğin bereketlenmesi 1258 yılında rivayet Semura bin Cündük radıyallahu anh'de Nebi Sallallahu aleyhi ve selleme bir kap yiyecek getirildi. Sabahtan öğlene kadar yediler. Bir topluk kalkıyor sonra başka bir topluk oturuyordu. Semura radıyallahu anh, yemek yetti mi denildi. Semura radıyallahu anh, dedi ki neye şaşırıyorsun ancak şuradan gelen bereketle dedi bu sırada eliyle göğe işaret etti. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Firyab-ı delal Nübüvede, Ahmet, Hakim, İbn-i İbn Tirmizi, Darimi, Sünnel-ül Kübra'da, Nesai, İbn-i Şeybe, Taberani, Rüyani, Delal-ül Nübüvvede, Ebunay, şeriat de Beyhaki, Rivadetler, Muhbil-i'nin Hadis-i i̇l etmiştir. Mekke'deki durumu, 1259 olur. rivayet, Ayşe radıyallahu anhadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Talip vefat edene kadar Kureyş benden çekinmeye devam etti. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Sakir tarihinde hakim Delal-i Nübü ve de Beyhak Müsait'e tercih etmiştir. Yani Ebu Talip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı himaye ediyordu. Onun himaye sayesinde Kureyşliler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ciddi bir eziyet vermeye cesaret edemiyorlardı. Onun vefatı da Aynı zamanda Hatice radıyallahu anh'ın da vefat ettiği senede gerçekleşti ve bu seneye amul hüzün denildi. Yani bir müşriğin vefat etmesi Müslümanlar için hüzün sebebi olmuştu. Çünkü Ebu Talip müşrik olmasına rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı koruyup kolluyordu. Kendisine büyü yapılması 1260 nolu rivayet Zeyd bin Erkam radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerden bir adam büyü yapmıştı. Günlerce bundan dolayı rahatsız oldu. Cibril aleyhisselam ona geldi ve dedi ki, muhakkak ki Yahudilerden bir adam sana büyü yaptı. Senin için bir düğüm attı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyüyü çıkarmaz için Ali radıyallahu anh'ı gönderdi. Ali radıyallahu anh onu getirdi ve her bir düğümü çözdükçe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hafifleme hissetti ve sonra tıpkı bağlı kimsenin serbest kalması gibi kalktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi'yi ne anlattı, ne de yüzünü gördü. Bu hadis de müslim şartına göredir. İbn ebi şeybe müsnedinde Ahmet ne İbn ebi şeybe, bir de Musan nefinde, Ab bin Taberani İbn Saad Fesevi rivayetçiler elvan sayhada Mukbir bin Adjam sayhte tarih etti. Medine'ye girişi 1261 no olur rivayet. Enes s Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman bineğine binmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh da onun terkisindeydi. Ebu Bekir radıyallahu anh Şam'a gidip geldiği için yolu biliyordu. Bir topluğa uğradılar. Onlar önündeki kimdir ey Ebu Bekir diyorlardı. O da bana yol gösteren bir rehberdir diyordu. Medine'ye yaklaştıkları zaman Ensardan Müslüman olan topluluğa Ebu Umame ve arkadaşlarına haber gönderdi. Onlar da çıkarak Güven içinde itaat edilen kimseler olarak girin dediler. Onlar da girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir anh'ın Medine'ye girdiği o günden daha aydınlık ve daha güzel bir gün görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına da şahit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği o günden daha karanlık ve daha çirkin bir gün de görmedim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i el i, -i Ahmet, Ebu Ya'la rivayet ettiler, Muhbib-i Nadi, taric etti. Burada Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendisine sorulunca Şamlıların bu sorusuna, ''Bana yol gösteren bir rehberdir'' demesi, yani birden fazla mana içeren bir sözle tarizde bulunması, tavizde bulunması, yani kastettiği şey belli. Yani o dini manada Allah'a hidayet yolunu gösteren bir rehber demek istiyor. Ama onların anladığı yol gösteren bir rehber. Yani iz bulan manasında yani böyle bir gaye e, gözetmişti. Duasıyla sütün bereketlenmesi 1260 kene olur rivayet. Kays binen Numan radiyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebubekir radiyalan Mekke'den gizlice gittiklerinde Ebu Mabed'in yanında konakladılar. Ebu Mabed dedi ki, vallahi bir koyun dışında koyunumuz yok. Diğer koyunlarımız hamile ve sütümüz kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peki o koyun nerede diye sordu. Hemen onu getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bereketle dua etti. Sonra biraz sağdı ve içtiler. Ebu Mabed, Kureyş'in sapıttığını iddia ettikleri kişi sen misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar öyle diyorlar buyurdu. Ebu Mabet dedi ki, şehadet ederim ki senin getirdiklerin haktır. Sonra yine şöyle dedi, sana tabi olayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, hayır bizim galip geldiğimizi duyuncaya kadar bekle. Ebu Mabet ondan sonra tabi oldu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bezzar rivayet etmiş. İbn-i Hacer muhtasar Zevaidü Zevaidu Müsnedil Bezzar'da da e, zikretmiştir. Evet. Burada Ebu Mabet'in bu durumu yani Müslüman olup tabi olmak istiyor ama Allah Resulü ve vesselam o zaman hicret esnasında henüz yani Müslümanların oturmuş yerleşmiş bir şeyleri yok. Bizim galip geldiğimizi duyduğun zaman tabi olursun diyor. Böyle davrandı birkaç kişi vardı yani erteledi. Bazı örnekler var bazı rivayetlerde bu da onlardan birisi. Kütüğün inlemesi 1263 olur rivayet Enes bin Maik radıyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü ayağa kalkar, mescide dikilmiş bir hurma kütüğüne sırtını dayar ve cemaate öylece hutbe okurdu. Sonra ona bir Rumi geldi ve sana ayaktaymışsın gibi üzerinde oturacağım bir şey yapayım mı dedi ve ona iki basamağı olan ve üçüncüsün üzerinde oturacağı veya oturulan bir minber yaptı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu minber, minberin üzerine oturunca o hurma kütüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılmasına üzüldüğü için öküz böğürür gibi böğürdü. Öyle ki mescit sallandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden inip yanına gitti ve böğürürken ona sarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sarılınca sukünet buldu. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhammed'in canını elinde tutana yemin olsun ki şayet ben ona sarılmamış olsaydım o Allah'ın Resulünden ayrılığına üzüldüğünde kıyamet gününe kadar bu şekilde böğürmeye devam edecekti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti de o kütük defnedildi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Darimi ve i̇bn Zemer rivayet etmişler. Elbani es da Muhbir bin Ad-Sahil-Müsned'de tercih etmiştir. Bundan daha kısa bir şekliyle e Hutbe ile alakalı olarak e, Cuma namazı bölümündeydi yanlış hatırlamıyorsam. Birinci ciltte farklı bir e, varyantını zikretmiştik bu rivayeti. Güzel ahlakı 1264 malı rivayet. Abdullah bin Ebi Efva radiyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça zikrederdi. Boş konuşması çok az idi. Namazı uzun, hutbeyi kısa tutardı. İhtiyaçlarını görmek için dul kadınlarla ve yoksul kimselerle beraber yürümekten çekinmezdi. Bu hadis, Müslüm'ün şartına göredir. Nesai kitab Cuma'da, İbn-i İban Hakim ziyal muhtarede Nesai Sünen'inde, Darimi Taberani el-Esbani Tergib'de, İbn-i Bitdünya et-Tevadu'da, Hatip tarihinde, Beyhaki Delal-ül İbn-i Sakir tarihinde rivayet ettiler. bin hadis-i İbn-i tahric etti. Hoşgörüsü 1265 nol rivayet. Humeydut Tavil Rahimullah'tan Enes radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Enes'in annesi Ummu Süleym radıyallahu anh'a onun elinden tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Yani Enes'in elinden tutup götürdü ve dedi ki elan Resulü şu oğlum okuma yazma bilen bir delikanlıdır. O sırada Enes radıyallahu anh bula ermemişti. Enes radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 9 sene hizmet ettim. Hiçbir zaman bana Kötü yaptın veya ne kötü bir şey yaptın demedi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Belazuri, ensab Eşraf'ta, Ahmet, İbn-i Sad Tabakat'ta, harait Ahlak'ta, Ebu Yala ve tarihinde i̇bn Sakir rivayet ettiler. Misafirperverliği 1266'ın oldu rivayet. Ebu Hureyre Radyalan dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviyi misafir etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona ikram edecek bir şey aradı, bulamadı. Sonunda bir delikte bir lokma buldu, onu alıp parçalara ayırmaya başladı ve onun önüne koydu. Bedevi ondan doyuncaya kadar yedi ve bir miktarda arttı. Bedevi nebi sallallahu aleyhi ve selleme bakmaya başladı ve şöyle diyordu. Muhakkak sen salih bir adamsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Müslüman ol dedi. Bedevi de kabul etmeyip muhakkak sen salih bir adamsın diyordu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yukarıda kitapta şeyden itibaren yani muhakkak sen salih bir adamsın dedi. Bundan sonra Allah Resulü müslüman ol diye teklif etmesi bu kısımdan itibaren Esbehani dışındakilerin rivayeti yani. Bezar, Ebu Bekir El-Mutarris Fevaydin'de, Ebu Ahmet Hakim Fevaydin'de ve Beyhak Delal-ül Nübüvve'de böyle tam şekliyle, burada aldığımız şekliyle rivayet etmişlerdir. Ama Esbehani, Delal-ül Nübüvve'de Bukhara ve Müslümin şartlarına göre bir isnapla muhtasar zikretmiş. Yani Müslüman ol teklifi zikredilmeden. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu Bedevi'yi İslam'a davet ediyor burada ama Bedevi kaçıyor yani sen salih bir adamsın deyip bu kadarla yetiniyor. İyimserliği 1267 olur rivayet Burayda bin Husayb radiyallahu anh'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Aleyküm selamünaleyküm. Bir yere bir tahsildar göndereceği zaman önce ismini sorar. Eğer ismini beğenirse bu isimden memnun olurdu ve bu sevinç yüzünde görülürdü. Eğer beğenmezse bu hoşnutsuzluk yüzünde görülürdü. Bir köye girdiği zaman da köyün ismini beğenirse sevinirdi ve bu sevinç yüzünde görülürdü. Eğer köyün ismini beğenmezse boğuş yüzünde görülürdü. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud i̇bn İbn Ahmed, Ahmet, Şub-u Liman'da ve Süneli'nde Beyhaki Elbani'nde tercih etmiştir. Allah'ın onu kafirlerden koruması 1268 ne olur rivayet? İbn-i Abbas radyalanmada ''Kureyş'in ileri gelenleri Hicr'de toplanıp Lat, Uzza, diğer üçüncüsü Menat, İsa'f ve Naile üzerine yemin edip birbirlerine şöyle sözleştiler ''Muhammed'i gördüğümüzde ona karşı tek vücut halinde saldıracağız ve onu öldürmeden bırakmayacağız.'' Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma radiyalarına ağlayarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. ''Şu Kureyş'in ileri gelenleri seni gördüklerinde sana karşı hep birlikte saldırıp seni öldürmeden bırakmayacaklarına dair sözleştiler. Onların arasında senin kanından pay almayacak kimse yok.'' ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey kızcağızım bana abdest suyu getir.'' dedi. Abdest alıp girdi. Onu gördüklerinde işte o dediler. Bakışlarını indirdiler. Çeneleri göğüslerinin üstüne düştü ve oturdukları yerde kala kaldılar. Gözlerini kaldırıp ona bakamadılar. Hiç kimse ona karşı hücum edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip başlarına dikirdi ve yerden bir avuç toprak alıp yüzler çirkin olsun diyerek üzerlerine serpti. O toprağın değdiği herkes daha sonra Bedir günü kafir olarak öldürüldü. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Zeya'l-Makdis'i İbn-i Hakim, Ahmet, Delal-ül Ebu Naim ve Delal-ül Nübüvvede İsmail el-Esbahani ve Taberani rivayetleri Elbani sayhada Muhbir bina Can-i Said'de etmişlerdir. Dilediği sayıda kadınla evlenmesi, bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has olan özelliklerden, 1269 yılı rivayet Ayşe anha dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kadınlardan dilediği kadar nikahlamak helal kılınmadan vefat etmedi. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Bekir el Mukrim el-Bezaz fevaidinde, Şafii el-Ümde, Ahmet, İshak bin Rahüye, Abdurrazzak, İbni İbhan, Tirmizi, Nesai, Darimi, Hümeydi, Taberi tefsirinde, Taha-ı Şerumuşkilli Hasar'da, Ebu Nâim, Tariho, ve Beyhak Sünnende rivayet ettiler. Ummu Habibe'nin nikahı, 1270 nol rivayet, Urve bine Zübeyir rahimullah'tan. Ummu Habibe radiyallahu ha, i̇bn caş'ın nikah altındaydı. i̇bn Cahş helak oldu. Burada kastettiği yani Ubeydullah bin Cahş, bunlar Habeşistan'a hicret eden kafilen içindeydiler. Ummu Habibe ve kocası Ubeydullah bin Cahş. Ubeydullah bin Cahş irtidat ediyor orada, dinden dönüyor. Helak oldu diye kast edilen bu, dinden dönmesi, kafir olması. Kendisi Habeş ülkesine icret edenler arasında bulunuyordu. Necaşi, Ümmü Habibe Habeş ülkesinde kendi yanlarında bulunduğu sırada onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nikahladı. Yani oradaki yönetici olarak velisi o oldu bir nevi. Yani burada e, bu hadis aynı zamanda işte Hanefi mezhebine bir reddiyedir. Hanefi mezhebi e, akıl bali olan özellikle de dul kadının işte kendisini everebileceği, velisinin izni olmadan elinebileceği e, iddiasıyla hadislere ve diğer alimlere de muhalefet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam velisiz nikahın batıl olduğunu bu şekilde nikahın zina olduğunu e, söylüyor. Velisi olmayanın velisi de sultandır buyuruyor. Burada da Habesistan'ın sultanı. Bu şekilde. Burada tabi bir de vekalet olayı var. Yanlış hatırlamıyorsam Ebu Rafi miydi? Yoksa Rafi bin Hadid miydi? Bir sahabe ile beraber gönderiyor veya Allah, Allah Resulü'nün Halifesi Ebu Rafi şeyi Vekili Ebu Rafi oluyor galiba Öyle bir vekalet olayı da var Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına Göredir Ebu Davud, Ahmet, Hakim Darikudni, Taberani, İbn-i Mende Marifede, İbn-i Tarihte ve Beyhak rivayet ettiler Muhbir binatı Sayıl Müsnet'te etti Namazdaki hali, 1271 nolu rivayet, Abdullah bin Eşşehir radiyallahu anh, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiğimde namaz kılıyordu. Göğsünden tencerenin kaynaması gibi bir kaynama sesi geliyordu. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu el-Kati'i cüz'ül elfe dinarda, yani kitabın ismi bin dinarlık, yani bin altınlık cüz demek, cüzü elfe dinarda, İbn-i Uzeymi, İbn-i Hakim, ziyal ise Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Abdülhumeyd, Ebu Yala, Temamur Razi, Affan bin Müslim, Ebu Naim, Marife'de ve İliyetül Evliyada, Ebu Şeyh Alakun Nebi'de, İbnül Münzir, El-Evsat'ta, beyhak Sünen'de ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet ettiler. Sağ yanı üzerine yatması, 1272 yılı rivayet, Huzeyfe Radyoland dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman sağ <gülüyor> elini sağ yanağının altına koyar ve sağ tarafı üzerine uzanırdı. Sonra şöyle derdi. Allah'ım senin isminle dirilir, senin isminle ölürüm. ve ahya ve ve emud derdi. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani et duada rivayet etmiştir. Yürüyüşü 1273 oldu rivayet. Enes Radyalan dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yürürken sanki önünde bulunan asasına dayanıyormuş gibi önüne doğru eğilerek yürürdü. Yani öne doğru biraz abanarak yürürdü. Bu hadis Buhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Ya'la hakim, Ziyavül Makdisi, Ebu Davud, Taberani, Mu'cemül Levsatta, Saydavi, Mu'cem'in de, Ebu Şeyh Alak'un de, Hatip El-Cami'li Ahlak'ın Ravide rivad ettiler, El-Bani da zahric etti. 1274 Nol Rivayet Ebu Hureyir Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel bir şey görmedim. Sanki güneş onun yüzünde akıyordu. Yürüyüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hızlı olan kimse de görmedim. Sanki yer onun için dürülüyordu. Biz kendisine yetişmek için kendimizi zorlardık ama o kendini zorlamadan yürürdü. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. i̇bn İbn Ahmed, Ahmet, Tirmizi, i̇bn Mübarek, Züht'te ve Müsnet'te, Beygavi Şerru Sünnet'e, İbn-i Sattabakat'ta, Beyhaki Delal'ün Nübüvvet'te, i̇bn Sakir tarihinde rivayet ettiler. Heybeti, 1275 nol rivayet Bera bin Azib dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormak istediğim bir şey olurdu da, üzerimden bir sene geçse dahi çekindiğimden dolayı soramazdım. Biz bedevilerin gelip de sormasını temenni ederdik. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Yala'nın Müsned'inden nakleden bu sayıda ve İbn-i Hacerime Talibül Aliye'de ayrıca ruyani yani Müsnen'de rivayet etmişlerdir. Yani benzer ifade başka sahabelerden de gelmiştir Enes radıyallahu gibi. Yani kastettiği esasında burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok soru sorulmasını yasaklamıştı. O yüzden Allah Resulüne soru sormaya cesaret edemiyorlardı. Bir bedevi gelse de yani bu yasağı bilmeyen bir bedevi gelse de kafasına estiği gibi bir şeyler sorsa biz de bir şeyler öğrensek yani rahat rahat, geniş geniş sorar bedevi çekilmeden, edep gözetmez. O sayede biz de bir şeyler öğrenirdik diye böyle temenni ediyorlardı. Tevazu 1276'ın olur rivayet. Ebu Musa'l-Eşer radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşeğe biner, yün elbise giyer, koyun bağlar ve misafirlere hizmet ederdi. Yani eşeğe binmesi yani deve at illa böyle iyi bineklere binme gibi böyle bir e, prensibi yoktu. Yün elbise giyer yün elbise kaba elbisedir. Yani pamuklu hafif ince dokuma elbiselerden ziyade yün elbise yani ucuz biraz ucuz biraz kaba elbise. Koyun bağlar ve misafirlere hizmet ederdi. Koyun Koyun, mesela deve sahipleri genelde kibirli olur, koyun sahipleri de tevazu sahibi olur. Bu açıdan tevazuya da delalet var ve misafirlere kendisi hizmet ederdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüman şartlarına göredir. Beyhak-ı şuhab İman'da hakim, Beyhak-ı ve delail-i nübüvede rivayet etmişler. Elbani Sayıha'da Muhbil Binadi, Sayül-i Müsned'de tercih etmiştir. 1277'in oldu rivayet Enes Radyalan'ta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen bazı kimseler şöyle dediler. Ey Muhammed, ey seyidimizin seyidi, ey bizim en hayırlımızdan daha hayırlısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki, Ey insanlar, söyleyeceğiniz sözü söyleyin, şeytan sizi kışkırtmasın. Ben sadece Muhammed bin Abdillah'ım, Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Beni Allah'ın bana ihsan ettiği mertebenin üzerine çıkarmanızı istemem. Bu hadis-i şartına göredir. Ziyavl-i Buhari Bukhari, Tarih-i İbn İbn-i nesai Amel-i Yevm ve Leyle'de, Ahmet, abd Beyhaki, Delail'de ve El-Medhal'de rivayet ettiler. <gülüyor> Elbani, Es-Sahiyya'da, Muhbil bin Aca, tarihci etti. Yani Muhammed bin Abdillah, abduhu, Abdullah'i ve Rasulihi, yani Allah'ın kulu ve Rasulü, Allah'ın bana İhsan ettiği mertebe budur. Allah'ın Resulü'dür o. Yani vahiy almaktadır. Din konusunda söylediği şeylere teslim olup uymak, tabi olmak gerekir. Bununla beraber o bir beşerdir, insandır. Yani her insan gibi e, hata edebilir, unutabilir. E, beşeri halleri vardır. E, onun üzerine yani ilahlaştırma mertebesine de çıkarılmaması hususunda uyarıyor ümmeti. Burada söyledikleri sözler e, Seyyidina ifadesi var mesela. Ya hayrana ve imni hayrana. Yani Allah Resulü ve Vesselam'a seyyiduna, seyyidimiz demek e, sakıncalı bir ifade değil ama e, burada bu gibi sözlerin daha ileri boyutta, mesela Allah Azze ve Celle ait bazı sıfatların da Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a verilmesine götürebileceği endişesiyle bu aşırı övgüleri, mübalağalı övgüleri yasaklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğer taraftan Kafirlere karşı harp esnasında ben e, Muhammed bin e, Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin oğluyum ve ben Adem oğlunun e, seyidiyim efendisiyim, lakin övünme yok diyerek e, bu şekilde de ifade etmiştir. Kıyamet gününde de Adem oğullarının seyidi olacağını ifade etmiştir. E, fakat burada bu tip övgülerin, mübalağalı övgülerin yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesinden üzerine çıkaracak şeylere kapı açması endişesi vardır. Nitekim ümmet bu belaya düşmüştür. İşte Kaside-i Bürde, Mevlid Mevlid gibi yazılan bir sürü şiirlerde Allah Resulü hakkında aşırılık ifade eden pek çok sözler söylenmiştir. İlahlık vasfı, rububiyet vasfı dahi verilmeye başlanmıştır bu konuda aşırı gidenler tarafından. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her halkarda bu şekilde bir yasaklamada bulunuyor. Mesela biz salat ederken nasıl salat edeceğimizi o bize öğretmiş. Sana nasıl salat edelim dediğinde sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam salli ve barik dualarını öğretmiştir mesela. Yani hepinizin bildiği salli barik duaları. Bunun gibi Allah Resulü'nün öğrettiği hiçbir salavat metninde seyyidina ifadesi yoktur. Ama insanlar zorla namazda dahi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alim Muhammed diyerek seyyidina lafzını salli barik dualarına dahi e, ekliyorlar. Daha başkaları başka şeyler de ekliyor. Yani seyyidina ve melezina yani sığınağımız vesaire bir sürü şeyler ekliyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü halbuki hayatındayken bu gibi girişimleri yasaklamış. Kendisine nasıl salat edileceğini e, öğretmiştir. Bu yeterlidir. 1278 no oldu rivayet? Ebu Ureyra Cibril Aleyhisselam Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına oturdu ve dedi ki, Ey Muhammed şu melek yaratıldığı günden beri hiç inmemişti. Yani ilk defa yeryüzüne inen bir melekten bahsediyor. Melek ince dedi ki, Ey Muhammed ben Rabbinin seni bir melek mi yoksa kul bir rasul mü kılsın diye sana gönderdiği elçisiyim. Cibril Aleyhisselam ona dedi ki, Rabbin için tevazu gösterir ey Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kul bir rasul olmayı dilerim. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Bezar İbn-i Ahmed, Ahmet, Ebu Yala, i̇bn Dünya Dünya'yı da İbn-i tarihinde rivayet etmişler. Elbani, Bidayet-i Suul'de tahric etmiştir. Burada yani yeryüzüne ilk defa gelen bu melek bu görevle geliyor. Yani Allah Resulü'ne bu teklifi iletmekle, yani Allah Azze ve Celle'den dilese, işte ben melek bir rasul olmayı tercih ederim dese, o anda melek kılınacak. Ee, ama Cibril Aleyhisselam'ın işaretiyle burada ilim ehlinden istifade etmeye de bir şey vardır. Yani daha iyi bilenlerden e, görüş almaya, istişare etmeye e, işaret vardır. Cibril Aleyhisselam tevazu göstermesini işaret ediyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam kul bir Rasul olmayı dilerim diyor. Evet, bu tevazusundan Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Evinde yaptığı işler 1279 nolu rivayet Urbebine Zübeyir Rahimullah dedi ki Ayşe'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde neler yapardı diye sordum. Dedi ki, elbisesini diker, ayakkabısını tamir eder, erkeklerin evlerinde yaptığı şeyleri yapardı. Bu hadis Bukhara ve müslim şartlarına göredir. Yani o Allah'ın Resulü diye alelade e, halleri yok. Adet üstünde, sıra dışı halleri yok. Harukulade halleri yok. Yani diğer insanlar ne yapıyorsa o da onu yapardı. Kendi elbisesini dikerdi, ayakkabısını tamir ederdi. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. i̇bn Sad tabakatında Bukhara edebil müfredde İbn-i İban Ahmet Ebu Yala, Tarihül Medine'de i̇bn Şebbe, bin Hümeyt i̇bn Sakir rivayet etmişler. Muhbil bin Adis-i Hüsnet'e etmiştir. 1280 no rivayet, Kasım bin Muhammed Rahimullah'tan. Ayşe radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde neler yapardı diye soruldu. Dedi ki, o insanlardan bir insan idi. Elbisesini diker, koynunu sar, kendi hizmetini görürdü. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Bunu da Evvekir İbn-i el-Gaylaniyat'ta, Buhari Edebül Müfred'de, İbn İbn Ahmed Şemail'de Tirmizi, Ebu Yala Taberani Müsnedü Şami'inde, Dağavi Şerhu'sünne'de, Esbehani Ettergip'te, Ebû Naim Hilye'de, Beyhaki Delal'de, İbn Asakir tarihinde rivayet etmişler. Elbani Sahih'a da Muhbib bin Adsay Müsned'de târcih etmiştir. Allah'a tevekkülü 1281 nolu rivayet Enes bin Malik radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün için hiçbir şey saklamazdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu Labbas Es-Serraç el El-Beytuğte'de, İbn-i İbban, Zeyol-Maktisi, Tirmizi, Tehzibül Asarda Taberi, Begavi Şerüsünnede, Darekutni El-Mu'telef ve el -Mu'telef vel -Mu'telef de, Hatip Tarihte, Hakim Et-Tirmizi, Hakim-i Tirmizi, hakim tirmizi nevadr tarih el nel muzekkiyatta Ebu Şeyh Ahlakun-Nebi'de, İbnül Muhri Mucem'inde, Beyhaki Şuab'ta Rafi, Et-Tedvin'de İbn Sakir tarihinde ve Mucem'de rivayetler Ebu Tayyib Es-Sefî'de Mucem'us-Sefer'de rivayet etti. 1282 numaralı rivayet Enes Radiyallah'tan Nebi sallallahu aleyhi Vesselam sellem şöyle buyurdu: Allah yolunda hiç kimsenin korkutulmadığı kadar korkutuldum. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyeti gördüm. Bir de Bilal'in koltuk altında getirdikleri dışında yemeksiz olarak 30 gün geçirdim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Dimyati, Mucem-i da İbni Ebişeybe, Ahmet, İbni İbban, Zeya'l-Maktisi, Tirmizi, İbni Maci, Begavi Şerr-i Sünnet'e, Bezzar, Ebu Yala, Ebu Naim, İlyede, Av bin Hümeyt, Rivadetler, Elbani, es da, Muqbil bin Ad-i Sayül-Müsnet'te etti. Bu hadiste büyük bir ibret vardır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en sevgili kulu. Böyle olmakla beraber e, bu davet yolunda İslam e, davetini yüklendiği zaman yani kimsenin korktulmadığı kadar korktulmuş, kimsenin görmediği eziyeti görmüş, günlerce aç kalmıştır. E, bu davetçiler için büyük bir teselli olmalıdır. Yani e, bu daveti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini yüklenen kimseler e, Asla tavüze yönelmemeli başına gelen sıkıntılardan dolayı. insanların en üstünü bile, yani Allah katında en sevgilisi olan zat bile yani bunlara katlandı. Ee, bizim başımıza gelecek şeyler elbette onun başına gelenlerin çok azı olacak ama e, bunlar kişiyi tavüzlere yönlendirmemeli. Bilakis Allah'a bağlılığını artırmalı, dünyanın bir imtihandan ibaret olduğunu unutmamalı ve kendisinde bir üstünlük duygusuna kapılmamalıdır. Yani e, sen Allah Resulü ve vesselam'dan veya Allah'ın peygamberlerinden, nebilerinden daha mı üstünsün ki hiçbir belaya, hiçbir musibete bulaşmadan sağ salim bu dünya hayatından iman üzere geçebilesin. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle kitabında da birkaç yerde iman edip İman ettim demekle estağfurullah, iman ettim demekle başıboş bırakılacağınız mı zannettiniz. Sizden öncekilerin imtihan edildiği gibi sizler de imtihan edileceksiniz diye bunu bildiriyor. Ama kişi daha önce yine geçen hadiste belirtildiği gibi, dindeki salabetine, dindeki kuvvetine, dine nasıl bir kuvvetle sarılıyorsa o oranda musibetlere uğrar. Yani bu musibetler Allah yolunda... Davet uğrunda gördüğü sıkıntılar olabilir, daha başka işte hastalık veya daha başka musibetler, maldan, candan eksilme tarzında şeyler olabilir. Allah nasıl dilerse öyle imtihan eder. Her halkarda dünya bir imtihan yurdudur. Bunun manası şu, başına hangi hal gelirse gelsin, zenginlik de bir imtihandır bir taraftan. Yani Allah'ın kuluna dünya nimetlerini açması, imkanlar vermesi, maddi manevi imkanlar vermesi bunların hepsi birer imtihandır. İmkansızlık da imtihandır, imkanlar da imtihandır. Yani hangi halde olursan ol, kulluğunu ispat etmek zorundasın. Dünyadaki imtihanın gayesi budur. Yani e, bollukta, darlıkta, övgüde, yergide seni kulluğundan, e, sağa sola meylettirmemeli, e, çizgini bozdurmamalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu gibi halleri de, Allah yolunda korkutulması, eziyete uğraması, günlerce aç kalması, bunlar da bu yönlü e, musibetlerde e, davetçi kimsenin, Allah yolunda kulluk eden kimsenin bir tesellisi olmalı, bir rehberi olmalıdır. Zühdü Zahidliği, 1283 no'lu rivayet Ayşe Radiyallahu anh'a'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam vefat ettiği hastalığında Altını ne yaptın dedi. Ben de o benim yanımda yalan Resul dedim. Onu bana getir dedi. O 7 ile 5 arasında bir sayıdaydı. Yani ya 7 tane altın vardı ya 5 tane. Onları avucuna koydu ve buyurdu ki: "Şayet bunlar yanında olduğu halde Allah ile karşılaşsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Onları infak et." Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Yani vefat edecek Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ölümün hazırlığına girmiş ve altınlar geliyor aklına. Yani bunlar muhtemelen ganimet altınları, şahsi mal değil. Bunları hemen veya şahsi mal da olabilir, infak et dediğine göre öyle de olabilir. Çünkü e, humus geliyordu, e, bunlardan hemen kurtulmak istiyor. Şayet bunlar bendeyken vefat etmiş olsaydım, yani Allah'ın huzuruna ne yüzle çıkardım diye bunun ezikliğini hissediyor ve hemen infak edilmesini istiyor. Onu Şeceri Emalde İbn İban Ahmed, İbn Bişeybe, İbn Sa'd Tabakatla Hennat Zu'hde Humeydi, tesbil Asar'da, Taberi, Ebû Muhammed el-Fakih'i Fevaidinde el-Hilayet ya da Hilayi İbn Sakir tarihinde rivayetler ve el-Bani Sahih'da tercih etti. Yemek konusundaki zühdü. 1284 rivayet Enes radıyallahu anhu'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için cemaatle yemesi dışında ne sabah yemeğinde ne de akşam yemeğinde ekmek ile et bir araya gelinmemiştir. Ancak cemaatle, yani o topluluk yemekleri, velime yeme olur veya e, toplu yemekler, orada yedikleri hariç. E, fakat günlük e, öğünlerinde ne sabah ne akşam, burada e, iki öğün yediğini de anlıyoruz. Bir sabah yeme, bir akşam yemeğinden bahsediyor. E, sabah yemeninde de, akşam yemeğinde de ekmek ve et bir ara gelmez Yani et olursa ekmek olmaz, ekmek olursa et olmaz. Yani bu ile sıkıntılı durumda. E, zamanlarda olurdu. Bu hadis Bukhari ve şartlarına göredir. İbn-i Bittunya el-Cu'da Ahmet, Müslimde ve Züht'te İbn-i İbbar ziya el-Muhtare'de, Tirmizi Şemal'de, Ebu Yala, Tabakat'ta İbn-i Sa'd rivayet ettiler. Muhbir bin Hadis Haül-Müsnet'te tercih etti. Güzel koku kabı 1285 yılında rivayet Enes bin Maalik dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in koku süründüğü bir misk kabı vardı. Bu hadis-i şartına göredir. Beyhak-ı El-Adab'da, Ebu Davud Begavi, Tirmizi, Şemail'de, Ebu Şeyh Ahlak'ta rivadetler Muhbib'in hadis-i müstette tercih etti. Şaka yapması. 1286'ın ol rivayet Enes bin Malik radıyallahu dedi ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisini bir bineğe bindirmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona seni bir deve yavrusuna bindireceğiz buyurdu. Adam, ben deve de yavrusunu ne yapayım ya Allah'ın Resul? dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her deve bir devenin yavrusu değil mi? Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Kadıül Maristan Meşyahada, Bukhara, Debil Müfrettezi, Zeyaül Ahmed Ahmet, Ebu Davut, Tirmizi, Begavi, Ebu Bekir-i Şafii, El Gaylaniyatta... Ebu Şeyh Alâk'un de Ebu Yâla Beyhâki, Sünen'de ve Şuab'da, İbn-i Sakir tarihinde ve Elbâni Muhtasaruş Şemail'de taric ettiler. Hayber'de zehirlenmesi 1287'den o rivayet Ayşe R.A. dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti hastalığında şöyle diyordu, ''Ey Ayşe, hala Hayber'de yediğim yemeğin acısını hissediyorum ve o zehir sebebiyle damarlarım çekiliyor.'' Bu hadis Bukhane şartına göredir. Bukhari muallak olarak zikretmiştir. Yani isnadını vermeden. Bunu bezar, Hakim, Beyhaki, Sünnende ve Delail'de rivayet etmişlerdir. Bukhara'nın şartına göre bir isnadla. Bu hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem nebi hem şehit olduğunu gösteriyor. Yani Hayber'de zehirlenmesinin etkisiyle vefat ediyor. Bu da gösterir ki şehittir. Bu yüzden İbn-i Mesud Radyalan diyor ki, ben e, yemin etsem başım ağrımaz, Allah'ın Resulü aynı zamanda şehittir. Böyle bir söz var, Hakim rivayet ediyor bunu. Hastalığı ve vefatı, 1288 no. rivayet. Esma binti Umeys radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının başlangıcında hanımı Meymune radıyallahu evindeydi. Hastalığı ağırlaşınca baygınlık geçirdi ve oradakiler istişare ederek ona ilaç içirmeye karar verdiler. Ve ilaç içirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine geldiğinde bu nedir? Habeistan tarafına işaret ederek şuradan gelen kadınlar mı yaptı bunu buyurdu. Esma bint Umeys radıyallahu anh'a da aralarındaydı ve dediler ki Biz senin zatül hastalığına yakalandığını düşündük ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala o hastalığı bana atacak değildir. Evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Abbas dışında herkes o ilaçtan içsin. Memune radıyallahu anh'a o gün oruç olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısrarı sebebiyle ona da içirildi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Yani Allah Resulü intikam alıyor burada. Misilleme yapıyor. İsaq bin Rahviye İbn-i Hakim, Ahmet, Abdurrazzak, Taberani, i̇bn sakir tarihinde rivayet Elban Esra da etmiştir. Elban Esra'yı'ya da tercih etmiştir. 1289'un rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme baygınlık gelince idi. Ben de onu mes'edip şifa bulması için dua etmeye başladım. Kendine geldiğinde buyurdu ki Bilakis Allah'tan Cibril, Mikail ve İsrafil ile beraber refikül alada olmayı istiyorum. Yani e, Ayşe radıyallahu anh'a şifa bulması için dua ediyor. O da hayır yani ben bunu istemiyorum. Ben Rabbime kavuşmak istiyorum diyor. Demek ki bu, Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartına göredir. Nesai el-Vefat'ta, İbn-i İbban, Nesai-i sünnel Kübra'da, İbn-i Sattabakat'ta, Muhammed el-Fakihi fevayidinde, Hatip el-Muttefak ve el da i̇bn Bişran Emalde beyhak Delail'de, İbn-i el Asgalani, Netaycu-Lefkar'da tercih Elbani Esai'ye de tercih etti. Vasiyeti 1290'lı rivayet. Ummu Seleme anha'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında namaz ve elleriniz altında bulunanlar diyordu. Ruhunu teslim edince kadar bunu söylemeye devam etti. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu İmran el Bezzas fevaitinde Zeyol Maktiz Muhtayr'da Ahmet i̇bn Mace Nesai, Sünev-i Kübra'da Abbin Humeyd Begavişer Rusunnedi, Ebu Yala Bezzar Taberani, İbn-i Saad Fesevi, Tesibül Asar'da Taberi, Mekâlimu'l-Ahlak'ta Haraiti, Aham bin Müslim i̇bnül Dünya el-Muhtaderi'nde, Tahaüşerü'l-Müşkilât'ta, Beyhaki Delâ'il'de ve el-Adab'ta, Hatip Tarihinde ve el ve ve'l-Müfterek'te rivayetler. Elbani es-Sâya'da tercih etti. Burada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın iki şey vasiyet ettiğini görüyoruz. Birisi namaz, aman namaza dikkat edin. Diğeri eliniz altında bulunanlar. Elleriniz altında bulunanlar herkesin mesul olduğu kimselerdir. Böyle umumi bir ifade kullanmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişinin kölesi, cariyesi varsa elin altındakilerdir. Çoluğu, çocuğu varsa, hanımı varsa elin altındakilerdir. Yine kadın, kocasının malında ve çocuklarında elin altındakiler olur. Onlardan sorumludur. Yani aynı i̇bn Ömer'den gelen her biriniz çobansınız ve her biriniz gütlüğünden mesuldür. Hadisine atıf gibidir bu. Bunu vasiyet etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O halde kişi bizim bizler için, şu cemaatte bulunanlar için hanımlarına, çocuklarına elinin altında bulunanlar olmaları hasebiyle Allah Resulü'nün vasiyeti olarak bakmalı. Yani onların haklarını gözetmeli, davranışlarını ona göre düzen vermelidir. Yine iş yeri sahibi olan, patron olan kimseler emri altındakilere, o da elinin altındakiler konumundadır. Yani mesul olduğu kimselere bu şekilde davranışlarına dikkat etmeli ee, yani bu konularda hukuk, hukuksuzluk, haksızlık yapmamalıdır. Hukuku gözetmelidir. Cenazesinin yıkanması. 1291 ol rivayet Ali radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini yıkadım ve ona bakmaya başladım. Bir ölüde gördüğüm bir şey onda olmadı. Yani ölülerde, başka ölülerde görülen haller onda olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diri de ölü de temizdi. Bu eser Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Beyhaki Hakim İbn-i Beyhaki Delail'de rivayet etmişler. Elban-ı Cenayiz'de, Muhbil Bin Adi, Ehadis-ül tercih etmişlerdir. Defnedilmesi 1292'nin rivayet Cabir bin Abdillah radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için lahit açıldı ve üzerine kerpiçler dizildi. Kabri yerden yaklaşık bir karış yükseltildi. Yani en üst. E, balık sırtı gibi yapılması sünnet. O şekilde bir karıştan bahsediyor. Yükseklik Lahid'de biliyorsunuz yani e, eğimli yapılması. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn İbban ve Beyhakî rivayet etmişler. Velbani'r Bağalî Galil'de taric etmiştir. Allah azze ve celle izin verse bir sonraki derste Kitabul Menaqib yani faziletler bölümüne geçeceğiz gönlük burada tamam Subhaneke ve bihamdik ve ve estağfuruke Allah razı olsun. Amin.